Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Razıyitu billahi robba ve bilislam dini ve bi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, ve sellem resulen ve nebiyya. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler Allah Subhanehu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce, malum olduğu üzere, Soma'da, maden faciasında, Hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah Subhanahu ve Teala'dan rahmet diliyoruz. Allah Subhanahu ve Teala vefat eden kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Geride kalan acılı ailelere sabrı cemil nasip eylesin. Şifa bekleyen kardeşlerimize de katından acil şifalar ihsan eylesin inşallah. Kardeşlerim, bildiğiniz üzere inşallah Bugün Bakara suresinin 6. ayeti kerimesinden başlayarak sohbetimizi sürdürmeye çalışacağız. Allah subh'ana ve teala ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا Şimdi bu ayet kerime kâfirlerden bahsediyor kardeşlerim. Ama eğer bu ayete bir girizgâh yapmadan önce biraz geriye alacak olursak hatırlamaya çalışalım inşallah. Bakara Suresi başlangıç itibariyle hidayete tabi olan muttakilerden bahseder. Hidayete tabi olan Kur'an'a tabi olmakla beraber muttakî vasfına haiz olan ve bununla da birlikte o vasıflarla birlikte muflihûn olan kurtuluşa eren müminlerden bahsetmiştir. Öyle değil mi? Ellezîne yu'minûne bil-gaybi ve yukîmûneṣ-ṣalâte ve mimmâ razaqnâhum yunfikûn ve devam ediyor ayet-i kerime. Yani Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresine böyle bir giriş yaparken müminlerden, Müslümanların vasıflarından, takvalı nasıl olunacağından ve kurtuluştan bahsediyor. Humul muflihun diye nihayete erdikten veya erdirdikten sonra ayet-i kerimeyi Allah subhanahu ve teala bu sefer bizlere kafirleri tanıtmaya başlıyor. Ayet-i kerimeye aleyhim <gülüyor> Şimdi bu ayet-i kerimeyi malen okusanız yahut da Arapçasından da okusanız o kafirler ki onlar uyarsan da uyarmasan da sevadır. Eşittir. Yani uyarman ya da uyarmaman onlar için hiçbir şey ifade etmez. Onlar iman etmezler. Şimdi bu Arap belagatı açısından ve uslubu açısından bu ayet-i kerimeye baktığınız zaman kardeşlerim, bu şöyle bir mana içeriyor. Bu inceliği yakalayalım lütfen. Bu ayet-i kerime aslında başka bir ifadeyle şunu çağrıştırıyor. Yani öyle bir ifade ki cevap mahiyetinde aslında. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا o kafirler birdir. Arap belagatında böyle bir uslup aslında o konu ve mevzu hakkında bir sorunun olduğuna işaret ediyor bize. Mesela bir kimse dese ki "Inna Abdullah qaimun", Abdullah ayaktadır gibi veya buna benzer bir ifade kullanırsa eğer bir kimse bunu şunun için söylemiştir. Belli ki o yerde Abdullah'ın ayakta olduğu noktasında olup olmadığı konusunda şek ve şüphesi olanlar var. Veya bu minvalde meydanda ortalıkta sorular geziyor. Abdullah acaba ayakta mı? Ve Abdullah ayağa kalkabildi mi? Ancak inne abdallâhe qaimun. Abdullah ayaktadır. Gibi Yani buna benzer bir belagat, buna benzer bir Arapça yaklaşımı ancak bu konu hakkında bir soruların şüphelerin olduğuna mukabil bir cevap tarzıdır. Allah subhanehu ve teala da dikkat buyurun kardeşlerim böyle başlamış ayete. <gülüyor> Kafirler sevadır, eşittir, uyarsan da uyarmasan da birdir az önce anlattığım o üslubtan e, hareketle nasıl bir şey ortaya çıkıyor kardeşlerim o kafirlerin iman edip etmedikleri noktasında onların imanlarının dereceleri noktasında acaba Ebu Cehil niye iman etmedi herkes iman ediyor da Ebu Leheb niye iman etmiyor buna benzer soruların ve şüphelerin varlığından hareketle ki böyle bir cevap buna benzer şüphelerin ve soruların var olduğunu bize göstermektedir. Allah böyle bir başlangıç yapıyor kardeşlerim. Cevap mahiyetinde. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا Problem yapmayın diyor. Onları uyarsanız da, uyarmasanız da, tabir yerindeyse bu benim tabirimdir, maruz görün, bir kulağından girer, Diğer bir kulağından çıkar demek istiyor Allah teala. Yani onların imana ilişki şüpheleri ortadan kaldırmak adına, soruları ortadan kaldırmak adına Allah böyle bir cevapla başlıyor kardeşlerim. Bunun istirham ediyorum altını çizin. Çok önemli bir girizgahtır çünkü. Allah subhanehu ve teala, tabii şöyle bir şey çağrıştırıyor mu zihninizde kardeşlerim? Sizler de lütfen benimle birlikte sesli düşünün. Şafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar sevadır, birdir, iman etmezler. Yani Allah Subhanahu ve teala tümme birilerinin imanına kota mı koydu? Allah Subhanahu ve teala birilerinin iman etmesine engel mi koydu? Hayır. Bu birazdan inşallahü rahmen zikredeceğimiz ayette de bir kombinasyon içeriyor olması hasebiyle İnşallah oraya birazdan gireceğim ama en azından zikretmiş olayım. Allah subhanehu ve teala burada kafirlerin iman etmeme noktasındaki inatları ve dirençlerini bizler için ibraz ediyor. Bu ayet-i kerime yoksa Allah Azza ve celle'nin imana kota koydu, imanlarına engel koydu diye anlamamız mümkün değildir. Ve onun yani böyle anlamamızın doğru olmadığının delillerini inşallah... Birazdan paylaşacağız kardeşlerim. Şimdi dedim ya burada Allah subhanahu ve teala kafirlerin iman etmeyeceğini bizlere haber veriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ O kafir ya da bu kafir demiyor. Dikkat edin. Orada Ebu Cehil demiyor. Ebu Leheb de demiyor. Kafir deyince ne çağrıştırıyorsa Allah öyle zikrediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki kafirler sevadır اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ Kardeşlerim orada اَلَّذ۪ينَ not etmek için veya isteyen kardeşlerim için söylüyorum. اَلَّذ۪ينَ orada umum sigasıdır. اَلَّذ۪ينَ buradaki insanlar aynı bunun gibidir. Geneli kapsayan bir sigadır اَلَّذ۪ينَ eğer ki biz innellezine keferu, umum sigasından hareketle kafirler ve bütün kafirler olmak adına birdir dersek, Yahutta da biz bunu böyle mi anlamalıyız? Öyle bir soruyla başlayalım. Yani burada Allah subhanahu ve teala kafirleri uyarsan da uyarmasan da birdir. Beyanından hareketle söylüyorum. Bu bütün kafirleri kapsayan bir hitap mıdır kardeşlerim? Bütün kafirlerimi mi kapsar? Evet. evet mi hayır mı? Evet ikiye bölündük. Evet kardeşlerim. Şimdi bunun hayır yani bütün kafirleri kapsamasının mümkün olmayacağını izah etmeye çalışacağız. Şimdi ellediğine madem ki umum siyası onun bütün kafirleri kapsamadığına dair elimizde delillerin olması lazım. Çünkü Allah burada şu kafir veya da bu kafiri kendisi bizim için taksis etmediğine göre, beyan etmediğine göre bu Ebu Cehil'dir, Ebu Leheb'dir. Erki madem bu ayet-i kerimeden kafirlerin umumu anlaşılıyorsa, biz de diyorsak ki hayır, buradaki kafirlerden kasıt taksis edilmiş kafirlerdir. Yani bundan aslında belli bir cenah kastediliyor diyorsak, bunu delillendirmemiz gerekir. Ve delilsiz bir izah aslında çok da yerinde olmaz. Öyle değil mi? Peki o zaman delillendirelim. Yani buradaki اَلَّذ۪ينَ Kefarudan Umum değil de belli bir cenahın, guruhun kastedildiğini delillendirelim. Bütün kafirler dersek şu ayeti kerimeye muhalefet etmiş oluruz kardeşlerim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sadece kendisinin var olduğu dönemde yaşayan insanlara mı gönderildi? Hayır. Diğer peygamberlerden farklıydı değil mi Allah'a Rasulü Aleyhisselatü Vassalam? Wa <gülüyor> ma arsalna ke illa Biz seni hiç şüphe yok ki bütün insanlık için gönderdik. Bu bu insanlığın içerisine. Kafirler de girer mi kardeşlerim? Girer. Bunu bir yerde zihninizin bir yerinde lütfen not edin ve dursun. Hani Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde de buyuruyor ya Ben siyahına ve beyazına gönderildim. Beni diğer peygamberlerden farklı kılan budur diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Siyahına ve beyazıdan da kastı bütün insanlıktır. Yani sadece Arap Arap Yarımadası'nda Allah'ın Resulü'nün gönderildiği o dönemde yaşayan insanların olmadığını ve bütün insanlığa gönderilen bir peygamber olduğunu beyan ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi eğer ki biz dersek kardeşlerim, ayete tekrar dönüyorum. Eğer ki biz dersek buradaki kafirler umum sigasından hareketler bütün kafirlerdir. O zaman Allah Subhanahu ve Taala'nın birlerinin imanına kota koyduğunu söylemek mümkün mü? Evet. Eğer bunu iddia, eders iddia edersek aynı zamanda da bunu demiş oluruz. Eğer ki bütün gelmiş ve geçmiş ve gelecekteki kafirlerin bu siganın içerisinde olmasından hareketle kafir kalacaklardır dersek bu Allah Subhanahu ve Taala'nın bu konuda zulmettiği manasına gelir ki Allah subhanehu ve teala ayet kelimesinde kerimesinde ve ma rabbuka bizallamin lil abid senin Rabbin kullarına zulmedici değildir diyor ayet-i kerimede biz şimdi kardeşlerim meseleye bu açıdan baktık bir de bu işin bir boyutu daha var şimdi genel Mesela ben dersem ki şu mecliste oturan bütün kardeşlerimi seviyorum ama şu kardeşimi daha çok seviyorum. Yahut da bu kardeşimi sevmiyorum gibi bir ifade kullandığım zaman bu genelin içerisinden bu kardeşimi çıkarmış olurum, taksis etmiş olurum. Ona biz amın genelin taksis edilmesi diye usulde bir ifade kullanırız. Eğer ki biz de bu umum sigasından hareketle Burası önemli çünkü. İnnel lezîne keferû Buradaki kafirler, bütün kafirler değillerdir. Bunu taksis etmemiz gerekir diyorsak az önce zikrettiğim delillere ilave olarak şunu da ilave etmemiz gerekir. Bunu akıl taksis eder kardeşlerim. Bu ayeti i kerimedeki ellezîne umum sigasını o kafirlerin bütün kafirleri kapsamadığını akıl taksis eder. Şimdi diyeceksiniz ki aklın burada bir fonksiyonelliği var mı? Evet. Aklın akidevi konularda fonksiyonelliği vardır. Hep beraber çözmeye çalışalım. Hep beraber burayı anlamaya çalışalım kardeşlerim. Şimdi bu ayet-i kerime ne zaman indi? 1400 sene önce indi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden itibaren alın. Peygamberin vefat ettiğini ve ondan sonra gelen dönemi düşünün. İman edenler oldu mu kafir iken? Evet. Ve bugün kardeşlerim, şu yaşadığımız 2014 yılında sadece burayı alalım. Kafir iken Müslüman olan kardeşlerimizin duyumlarını biz alıyor muyuz? Şahit oluyor muyuz? Peki, o zaman demek ki bu ayeti kerime bakın aklen biz ne yaptık? Bugün kafir iken iman edenlerin varlığına şahit olduğumuzdan ötürü bu meseleyi idrak ettiğimizden ötürü oradaki ayeti kerimeyi akıl taksis eder. Aynı şu ayette olduğu gibi bakın çok ilginçtir kardeşlerim. Yani o usul kaidesini anlamak adına veriyorum bir örneği. Başka bir ayet kerimeden örnek vereceğim. "Dallikumullahu Rabbi kum, khalik kulli şey". Şimdi size bir soru yönelteceğim. İlk önce bu ayet kerimenin tercümesini vereceğim. Ondan sonra size soru yönelteceğim inşallah. Allah Subhanehu Teala diyor ki, "Dallikumullahu Rabbi kum". İşte bu senin Rabbindir, khalik kulli şey. Bu Rabbin her şeyin yaratıcısıdır. Her şey. Bakın şey zaten bütün maddelere, eşyalara denirken bir de Allah ayrıca her şey ifadesini kullanmıştır. Şimdi bir soru soracağım kardeşlerim. Bu her şeyin içerisine Allah girer mi? Girmez değil mi? Niye girmez? Bana bir delil gösterebilir misiniz? Evet. Demek ki biz Allah Subh'ana ve Teala'nın aklen ve yacibul onun halık olduğunu, bizlerin ve eşyaların ise mahluk olduğunu biz neyle sapladık? Akıl ile sapladık. Yani bu ayeti kerimenin, bu nassın, bu kısmını biz, ağam olan, kulle şey, umum, sigasıyla gelen burayı biz akılla tahsis ettik. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin o her şeyin içerisine girmesi, aklen muhaldir innen lezine keferu sevâun dediysek oraya da bütün kafirlerin umundan hareketle bütün kafirlerin kastedildiğini söylemek aklen muhaldir çünkü biz bugün kafir iken iman edenlerin varlığına şahit oluyoruz kardeşim eğer ki burası anlaşıldıysa yani innen lezine udan kastın taksis edilmiş bir güruhun kast edildiği anlaşıldıysa şöyle bir soru sorulabilir. Peki bunlar kim? Allah subhanehu ve teala diyor ki innen lezine keferu Merak ediyoruz bunlar kim? Bunlar hakkında rivayetler var kardeşlerim. Müfessirlerin çokça e, yani çok ihtilaflı olan bir konu değil ama her müfessirin değindiği bir konudur. İbni Abbas'tan gelen bir rivayet vardır. Der ki radıyallahu An bu taksis edilmiş olan kafir gü güruhundan Yahudilerin, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam döneminde yaşamış Yahudilerin hahamlarını kasteder bu ayetler. Bu birinci rivayettir. İkinci rivayet ise Rabia ibni Anas radiyallahu andan gelir. O da der ki o kafirler bakınız diyor Bedir'de müşriklerden kim katledildiyse bu ayet onun muhatabıdır. Allahu akbar. Bakın diyor. O Bedir meydanında kim katledildiyse müşriklerden bu ayet onlara inmiştir. Bu iki görüşün dışında bir de birçoğunun ittifak ettiği görüş vardır ki o da bundan Kureyşlilerin ileri gelenleri olan Ebu Cehiller, Ebu Lehebler'dir ve buna benzerler. Bu ayeti kerime sonraki gelen ayeti kerime olmaksızın anlaşılmaz kardeşlerim. Siyak ve sibak ilişkisi burada çok önemli. Devam ediyor Allah Subhanahu Teala. İnnellezine kafarû sevâun aleyhim e anzertehum em lem tunzirhum la Devam ediyor. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى Allah ne yapmış bunlara? خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى Allah onların kalplerini mühürlemiştir. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَعَلٰى Kulaklarını da mühürlemiştir. وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَوَ Gözlerinin önünü de perdelemiştir. Örtmüştür manasında. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala iman etmezler diyor. Ardından da öyle bir beyanat içeriyor ki bu ayeti kerime, Allah diyor onların iman etmemesi için kalplerini mühürlemiştir manası çıkıyor. Halbuki az önce söylediğimiz yaklaşımdan hareketle Allah eğer onların imanına engel olur ise ayette söylediği gibi kendi beyanatıyla zulmetmiş olur. Ama Allah lil Zulmedici değildir diyor. Öyleyse bu ayeti kerime kardeşlerim hateme, mühürlemek, gözlerinin önünü örtmek, perdelemek muteşabih bir ayettir. Allah subhanehu ve teala raci olan görüş şudur. Bütün tefsir kitaplarına müracaat edebilirsiniz. Tercih edilen görüş şudur kardeşlerim. Muteşabi olması hasebiyle birçok manaya tekabül edebilir. Buna müsaittir. Ama raci olan, ağırlıklı kanaat kazanan görüş şudur. Allah subhanehu ve teala hateme Vahişeve kelimelerini kullanarak onların küfürde iman etmeme konusunda ne kadar inatçı ve dirençci böyle dinenişli yani olduklarını anlatmak adına mecazi bir ifadedir denir. Evet. Çünkü hakiki manasında anlaş anlaşılmasına engel vardır. Yoksa Allah subhanehu ve teala zulmetmiş olur. Bunu biz ancak hateme ve gışa ve kelimelerini onların küfürlerdeki ısrarını Allah azza ve celle'nin bize ibrazı olarak anlayabiliriz kardeşlerim. Küfürdeki inatları lütfen bunu not edin. İnat diyorum bakın. Küfürdeki ısrarlarını bizlere beyan etmek için Allah subhanahu ve ta'ala böyle bir belagat üstünlüğü kullanmıştır İnat demişken ısrar demişken ve o o genah veya o güruh kimdir diye üç görüş ifade etmiştim de sonuncusunda da Ebu Leheb, Ebu Cehiller demiştik ya işte tam yeri kardeşlerim yani bu yorum birbirini o kadar güzel tamamlıyor ki Ebu Leheb'in Siyer kitaplarına müracaat edin. Hadis kitaplarına müracaat edin. Hakkında müstakil sure vardır. Tebet ye abi leheb Hakkında müstakil sure inmiştir. inadından ötürü. Küfürdeki ısrarından ötürü. Dönün. Vallar rızası bir bakın. Belki hepinizin ve birçoğunuzun bildiği bir konu ama Ebu Leheb küfründe o kadar ısrarcıydı ki bir takip edin. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam وَأَنْدِرَ, عشيرَ... وَاَنْدِرَ عَشِيَرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Akrabalarını uyar ayeti kerimesi inzal olduğunda akrabalarını bildiğiniz üzere safa tepesinde toplar. Kendilerine İlk önce şunu söyler, der ki beni nasıl bilirsiniz? Şu dağın ardından size bir düşman geliyor desem bana inanır mısınız? Ve cevap olarak hepinizin bildiği gibi biz seni hep el emin olarak bildik. Söylediğin bütün kavline, söylediğin bütün sözlerine itibar ederiz. Ve bunu duyduktan sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinin peygamber olduğunu söyler. Getirdiği kelime-i tevhide, iman etmelerini ister daha sözleri bitmeden Ebu Leheb Allah'ın Resulünü taşlar subhanallah yeğenidir bu ha başka birisi değil yabancı değil Yemen'den, Davustan, ne bileyim Sana'dan, Hadremeut'ten gelmiş elin adamı değil bu taşladığı bizzat öp öz yeğenidir Bununla da kalmamıştır Ebu Leheb. Ve ilginç olanı da burasıdır. Allah'ın Resulü davet çalışması için birisine gider, gizlice takip eder, Allah'ın Resulü o kimseyle davet çalışmasını nihayete erdirdikten sonra, ardından Ebu Leheb giderdi ki ona inanma. O benim öpöz yeğenimdir, kafa yedi o. Böyle küfründe ısrarcıdır. İşte Allah, bu ve bunun gibilerin küfürdeki, İman etmemedeki inatçılığını ibraz etmek için hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebu gishaw"a. mecazi bir beyanet içeren ayeti kerime bize göndermiştir. Bakın Ebu Leheb inatçıdır dedik ya şunu söylemeden geçemeyeceğim Ebu Cehil tabir yerindeyse onun en iyi arkadaşı he Ebu Cehil bakın onun inadını nasıl tarif ediyor biz değil ha kendi arkadaşı Ebu Leheb'in inadını tarif ediyor diyor ki sakın diyor onu kızdırmayın Ebu Cehil Ebu Leheb'den işin diyor Subhanallah diyor sakın onu kızdırmayın onu kızdıracak hiçbir davranışın içerisine girmeyin Olur da diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin saflarına geçerse vallahi diyor o kadar inatçıdır ki bir daha bu tarafa da çeviremeyiz. Bizde kalsın. Bu küfründeki inadı inatçılığı bizde kalsın. Sakın onu diyor kızdıracak iş yapmayın. Vallahi diyor Muhammed'in safına geçerse bir daha da diyor bu tarafa adım atmaz. Müslüman Böyle inatçıdır işte Ebu Leheb. Ve onun gibileri. Ve Allah bunu ibraz etmek için, bize beyan etmek için, Allah onların kalplerini, kulaklarını mühürlemiştir. Yani diyor ki müfessirler, sanki onların kalpleri diyor, imana giriş noktasında mühürlü doldular. Allah'a yani reaksiyon vermez ya bitkisel hayatta bir adam, felçli bir adam kalplerini oradaki kasıt da akıldır biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de eğer istisnai bir delil olmazsa o kalp ifadesinden şey anlaşılır kardeşlerim, akıl anlaşılır. Hani e, Hac Suresi'nde de Allah Subh'ana ve Teala buyuruyor ya, قُلُّبُنْ يَعْقِلُونَ بِهَا Akleden kalpler. Reaksiyon vermiyor yani. Mecazen Allah subhanehu ve teala onları bize böyle tarif ediyor kardeşlerim. Şimdi gelelim bu katamallahu ala kulubihim ayeti kerimesinin terkibinde müthiş bir belagat var kardeşlerim. Müthiş. Şimdi inşallah benimle beraber hem sesli düşünmeye çalışın hem de ayeti kerimelerden Vurgaladığım yerleri takip etmeye çalışın. Şimdi hateme ve gisha ve kelimeleri sözlüğe bakın sözlüğe bakın ortak manaları örtmek demektir. Kapatmak demektir. Daha da doğru bir ifadeyle kapatmak demektir. Ama Allah teala kardeşlerim bakın kulak ve kalp yani akıl için, akletme için hateme ifadesini, kelimesini kullanırken görmek için gışava kelimesini kullanmıştır. Tekrar ediyorum. Ortak manaları kapatmak demektir. Ama hikmeti ne ola ki yani bunun sebebi ne ola ki Allah farklı kelimeler kullanmıştır. Şimdi size kardeşlerim bir soru yönelteceğim. Dükkanını mühürledi demekle... Dükkanım... Mühürlendi demekle... Dükkanım kapatıldı demenin arasında fark var mıdır? Yok mudur? Vardır değil mi? Mühürlemek neyi ifade eder? Yani... Belli bir zaman içerisinde... Belki yarın olabilir... Bir saat olabilir. Belki on gündür. Ama belki de hiçtir. O kapı açılmayacaktır. Yani kapatmanın daha şiddetli bir manasını ihtiva eder mühürlemek. Hateme. Kapatmak ise belki abdest almak için kapattı. Öyle değil mi? Belki de bir müşteri kapattı. İki saniye sonra açacak. Yani şiddet ve akva kuvvet bakımından hatameyle yani mühürlemekle kapatmanın arasında fark vardır. Gelelim ayet kerimeye. Allah subhanehu ve teala akıl ve kulak için mühürlemek ifadesini kullanmıştır. Niçin biliyor musunuz kardeşlerim? Bakın ben buradayım. Yönüm de bu tarafa doğru. Ama bakın ben şurayı görmediğim halde ben burada reaksiyonel olarak meydana gelen sesi duyabiliyorum. Görmediğim halde. Benim cephemin, yüzümün döndüğü yönün kapsama alanına girmiyor olmasına rağmen ben duyabiliyorum. Bakın bu tarafa baktığım halde orada bir kardeşim öksürdü, onu da duyabiliyorum. Arkamdan bir ses gelse onu da duyabilirim. Akletmek de böyledir. Ben buradayken Soma'daki kardeşlerimizin vakasını akledebiliyoruz. Öyle değil mi? Vakayı tasavvur edebiliyoruz. Yorumlayabiliyoruz. Halbuki ben buradayım. Bu odanın içerisindeyim. Kardeşlerim, sima duymak bakın çok yönlüdür dedik. Akletmek de çok yönlüdür, kapsamlıdır. Vallahi Sübhanahu Wa Taala tek yönlü olmayıp çok yönlü olan kelimelerin karşılığında kapsayıcı, kapatıcı manasında olan mühürlemeyi kullanmıştır. Sübhanallah. Ama absar görmek ise, bakın ben şu anda sadece 145 derece açığını görebiliyorum, açısını görebiliyorum. Bakın şu anda ben parmak uçlarımı göremiyorum kardeşlerim. Ve ben bunun dışındakilere de hiçbir yorum getiremiyorum. Görmek tek yönü kapsayan bir uzuv olması hasabıyla da Allah oraya daha münasip düşen kapatmanın manasında örtüyü hışaveyi kullanmıştır. Ve bu Allah subhanehu ve Taala'nın yine Kur'an'da mucizevi bir belagatıdır. Diğer bir nokta ise kardeşlerim. Khatamallahu <gülüyor> ala kulubihim ve ala sem'ihim. Dikkat edilirse burada Allah Subhanahu ve bir yüklem için iki kere harfi cer kullanmıştır. Buradan şunu kastediyoruz. Mesela Allah akılları, kalpleri mühürledi. Kulağı da mühürledi. Burada Allah subhanehu ve teala ala dediğimiz o harfi cerri üzerine gelen manasını bir yüklemişin iki defa kullanmıştır. Aynı şunun gibidir. Anlamak adına. Ben eve gittim veyahut da eve yürüyerek gittim yahut da Ahmet'e ziyarete gittim Mehmet'e de gittim. Allah subhanahu wa ta'ala böyle ifade etmek yerine subhanallah. Ahmet'e de ziyarete gittim. Mehmet'e de ziyarete gittim. Yani bir yüklem yerine iki yüklem manasına gelen iki kere harficer cer kullanmıştır. Bu mühürlemenin güçlülüğünü ifade etmek adına Arapça'da bir belagat özelliğidir kardeşlerim. Gelelim 8. ayeti kerimeye. Allah Subhanahu ve Teala "Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bi'l-yevmil âhir ve mâ hum bi-mü'minîn." Şunu Allah Subhanahu ve Teala bu iki ayet-i kerimede kardeşlerim, bu iki ayet-i kerimede kafirlerin özelliklerinden bahsetti. 8. ayet-i kerimede Allah münafıklara bir girizgah yapıyor. Gerçekten uzun sürecek. Diyor ki insanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini söylerler ama onlar iman etmemişlerdir. Münafıkları kasteder kardeşlerim. Münafık nedir? Kimdir kardeşlerim? Münafık iman etmiş gibi görünüp küfrünü gizli tutandır. Öyle değil mi? Nefaka kelimesinden türemiştir. Çıkar. Çıkmak kelimesinden. Ki onun imanından çıktığı manasında kullanılır münafık. Ama ben bir diğer vecihiyle yaklaşacağım meseleye. Bazı dilciler der ki münafık kelimesi nâfika kelimesinden türer. Tekrar ediyorum. Kardeşlerim belki not etmek ister. Nâfika kelimesinden. Nâfika kardeşlerim köstebek yuvasına denir. Yani bir mana münaf bu mana münafıkların özelliğiyle bu kadar mı örtüşür? Vallahi ancak bu kadar örtüşür. Nâfika Köstebek yuvasına denir. Hatta köstebek yuvasının ikinci deliğinin adına denir. Şimdi izah edeceğim. Münafığın da bu manadan e, meydana geldiğini inşallah anlamış olacağız ki münafıkların vaziyetini daha iyi tasvir edebileceğiz. Nefika köstebek deliğidir dedik. Köstebek biliyorsunuz bir delik açar işte toprağın altında yaşar. Ama köstebek her zaman ve her zaman ihtiyaten ikinci bir delik açar kardeşlerim. Girdiği yerin aksi istikametinde, tekrar ediyorum, aksi istikametinde bir delik açar. Ama o deliği açık bırakmazmış. Allah Allah, Allah'ın hikmetine bakın. Açtığı deliğin yuvası bildiğim belli iken... O köstebeğin ikinci açtığı delik sadece kendisinin çıkabileceği kıvama getirir. Üzerine de deliği belli olmayacak şekilde topraklı bırakırmış ki. Ne yaparmış bunu kardeşlerim? Tehlike anında bu taraftan çıkışı yapabilmek için çıkış. Bu ikinci deliğin ismi nafikadır kardeşlerim. İşte vallahi münafık, aha bu ikinci deliktir. Medine'de münafıkların sayısı niye artmıştır? İslam'ın otoritesinden korktuğu için artmıştır. Onun için münafık olmuşlardır. İkinci bir delik olarak görmüşlerdir her zaman münafıklığı. Ama tehlike ibraz olmazsa aynı delikten geri çıkıyor. Ne zaman ki ikinci tehlike meydana geldi yahut da tehlike meydana geldi, kimsenin bilmediği o nafika kısmından ne yapıyor? Münafıklığını ibraz ediyor. İşte kardeşlerim, zaten Allah Subhanahu ve Taala buradan hareketle bize münafıkların tasvir ederken muzebzebine beyne delik diyor onlar diyor gidip gelicidirler zikzak var ya muzebzeb o demektir kardeşlerim. aynen moda mod tarifi budur git oradan çık oraya git oradan çık oraya git yani aslının neresi olduğu belli olmayan git gelcilere denir münafık Allah söylüyor muzebzebine beyne delik. onların arasında gidip gelicidirler bunu şerh eden bu minvalde bir hadisi şerifte ise Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam münafık o kimsedir ki şu koyuna benzer diyor. Koyun davara benzetiyor Allah'ın Resulü. Diyor ki bir sürüye gider yanaşır oraya kendisini diyor orada hissetmez. Çıkar o sürüden ayrılır diğer bir sürüye gider diyor. Biraz orada durur. Orada da kendini evinde hissetmez diyor. Ne orada, ne orada. Eğer diyor ortada bir koyun gördüyseniz bilin ki diyor o münafıktır. Böyle tarif ediyor Allah'ın Resulü. Yer bulamamıştır kendisine. İşte münafıklar da bunun için tehlikelidir kardeşlerim. Ebu Cehil tehlikeli değil miydi hocam? Tehlikeliydi. Ebu Cehil Allah'ın Resulü'nün karşısına çıkıyor. Diyordu ki Muhammed ayağını denk al. Ne yaparsın yoksa Allah'ın Resulü namazdayken üzerine işkembe döküyordu. Hayvanın pisliğini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine boşaltıyordu. Diyordu ki senin safın orası benim safım burası. Ben sana düşmanım ey Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Leheb de aynısını diyordu. Taşlayın onu diyordu. Ona inanmayın diyordu. Velid bin Mughira da aynısını yapıyordu. on Mecnun diyordu. Ama vallahi kerim kardeşlerim, onların safları belliydi. Onların nerede durdukları belliydi. Tabir yerindeyse Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ve sahabeyi ikram gardına alıp hangi yöne döneceklerini biliyorlardı. Ama münafıklar öyle değil. Onun için münafıklar çok tehlikeli. Ne kadar mı tehlikeli kardeşlerim? Bu tehlikenin boyutunu açıklamak adına bir örnek verip inşallah bugünkü dersimize de yavaş yavaş son verelim. Ama dedim ya münafık daha tehlikeli. Bakın kardeşlerim hepinizin bildiği bir hadise vardır. İfk hadisesi. İfk hadisesi Medine'de Ayşe Validemize iftira içeren bir hadisedir. Kısaca şöyle vuku bulmuştur. Bakın bu olayın failleri münafık olması hasebiyle anlatıyorum. Olay ne boyutlara geliyor. Olayın içeriği tamamen değişiyor. Çünkü yapan belli değil. Aynı köstebeğin hesabı ne tarafta durduğu belli değil. Kardeşlerim Abdullah ibn Ubay, Obey münafıkların ele başı şöyle bir iftirayla başlar Medine'de bildiğiniz üzere Ayşe Validemiz Beni Mustalik kazbesinden dönerlerken hani Ayşe Validemiz şöyle gelişmiştir olay kardeşlerim bir yerde mola verirler Hicap ayeti inmiş olmasından ötürü Allah'ın Resulü'nün zevceleri böyle ne derler ııı ee, Bineğin üzerinde kapalı bir şeyin içerisinde otururlardı. Hicab ayetinden ötürüdür o. Yani içeride kimin oturduğu belli olmazdı. Mola verirler. Ayşe validemiz de mola için gider. Dönerler. Ama döndüğünde daha hareket etmeden kafile gerdanlığını düşürdüğünü fark eder. Ayşe validemiz gerdanlığını hacetini gidermek için gittiği yere bakmaya gider ki zaten hafifliğinden ötürü de işte e, kervan ve kafile hareket ettiğinde kapalı olduğundan ötürü de Ayşe validemizin e, içeride olduğundan hareketle kafile yürür Ayşe validemiz geri kalır bir gelir ki gitmiş her zaman bildiğiniz üzere kardeşlerim toplayıcı da diyebiliriz değil mi böyle kafilenin ardı sıra kim kaldı kim işte neler düşürdü kaybeden var mı bu durumu tetkik etmek için arkadan bir tane atlı gelir her zaman bu sahabe safven bin muattaldır bakar ki ağacın gölgesinde birisi oturur der ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun öldünüz anneder ama bakar ki ayşe validemiz uzatmıyorum kardeşlerim ayşe validemiz uyanır uyanınca durumu arz eder ve Bine'nin üzerinde Ayşe validemizle kafileye yetişmeye çalışırlarken Medine'ye varırlar. Bunu o Abdullah İbn Ubey görür. Ve Ayşe validemizin o sahabeyle ha, gayrı meşru bir iş çevirdiği yaygarısını koparır. Bakın münafıktır. Gider Allah'ın Resulü'nün ardı sıra ve arkasından namaz kılar Çarşıya iner inmez de bu iftiraya atar. Subhanallah. Ve olay genişler de genişler. Allah'ın Resulü yani olayın boyutunu anlatmak için sizlerle paylaşıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar etkilenir ki bu ifki hadisesinden. Hazreti Ayşe Validemiz hastadır. Yolculuğun beraberinde getirdiği bir hastalığa tutulur. İçeri girdiğinde der ki hastanız nasıl? Subhanallah. Ayşe nasıldır demez. O şefkat peygamberi, merhamet peygamberi meseleden o kadar etkilenir ki hastanız nasıldır der. Yanında oturduğu halde. Ta ki Allah temize çıkarana kadar. Allahu akbar. Allah akbar. Allah'ın Resulü sahabeleriyle istişare eder kardeşlerim. O noktaya gelir mesela. Ne yapayım ben der? Osman radıyallahu anhı çağırır. Bukhari'de uzun uzun anlatılır kardeşlerim. Müslimler rivayet etmiştir bunu. Der ki ne yapayım Osman? Tek tek çağırır yanına. Osman radıyallahu an Vela ucubetle der ki ya Resulallah sen daha iyi bilirsin. Sabret. Sahabelerden bazılarını çağırır. İfade aynen şöyle. Ya Resulallah. Hiç sıkıntı yapma. Sana diyor kadın mı yok? Mesela objektif bak Yani şey bakıyor. Zahiren değerlendiriyor. Kimi sahabelere diyor ki ya Resulallah biz ondan hayırdan başka hiçbir şey görmedik. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı çağırıyor. Ve aldığı her cevabın neticesinde Allah'ın Resulü daha da hüzünleniyor. Dikkat edin. Vahiy gelmiyor. Ve yaygara koptukça kopuyor. Münafıklar irdeledikçe irdeliyor meseleyi. Münafık ya. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah ben ne diyeyim? Sen benim için canımdan daha çok sevimlisin. Ama o da benim kızım. Ben ne diyeyim ya Resulallah? Ve inni hayatında Ömer radıyallahu anhı çağırır. Biz Hazreti Ömer'i klasik siyer kitaplarında şöyle tanıtılır. Asar, keser, siyasetten anlamaz. İşte ne bileyim kırdımlı, vurdumlu işi halleder. İnce düşünemeyen bir Ömer bize çizilir her zaman. Bakın nasıl rivayet ediyor. Hazreti Ömer'e soruyor Allah'ın Resulü. Diyor ki ya Ömer ben ne yapayım? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ömer diyor ki ya Resulallah sen bize bir gün mescitte namaz kıldırıyordun. Diyor ki Ömer ben diyor size mescitte her zaman namaz kıldırıyorum. Hangisi? Diyor ki ya Rasulallah o değil şu. Diyor ki hatırlıyor musun? Senle birlikte biz namaz kılarken sen ayakkabını çıkarmıştın. Secdedeyken, namazın içerisindeyken, ardı sıra biz de hep birlikte hede ayakkabılarımızı çıkarmış ve yanı başımıza koymuştuk. Ve namazı böyle ikmal etmiştik ya Resulallah. Hatırladın mı? Allah Resulü diyor ki, evet hatırladım. Ama diyor, ya Umar, nereye bağlayacaksın meseleyi? Yani diyor ki, bu ifk hadisesinin, bu Medine'deki çalkantının bu meseleyle ne alakası var ya Omar? Diyor ki ya Resulallah, sen namaz bittikten sonra bize şöyle sormuştun. ayakkablarınızı niye çıkardınız? Biz de seme'na ve ata'na'nın gereği ya Resulallah, demiştik. Sen de bunun ardından bize şöyle demiştin. Ashabım ben namazdayken Allah Cebrail'i gönderdi ve ya Muhammed ayağın ucunda pislik var. Çıkar da namazın ifsatı olmasın demişti de onun için çıkardım. Sizin çıkarmanıza aslında gerek yoktu. Böyle bir cevap vermiştiniz ya Resulallah. Hatırladınız mı? Diyor Omar. Ardından şöyle söylüyor. Omar radıyallahu anh. Diyor ki ya Resulallah müsterih ol. Ayağın ucundaki pisliği vahiysiz bırakmayan Allah senin namusunu diyor vahiysiz bırakmayacaktır. Müsterih ol git evine yat. Ayağındaki necaseti haber veren Allah senin namusunu diyor habersiz bırakmaz. Daha Ömer kapıdan çıkmadan Nur suresinde 11. ayet kerimeler iniyor. Allah Ayşe validemizi temizle çıkarıyor kardeşlerim. Siyasetten anlamayan Ömer. Ha? İfka hadisesi buralara geliyor kardeşlerim. Ben bu ifka hadisesini niçin anlattım? Allah'ın Resulünü hangi dereceye getirde bildiğini düşünebiliyor musunuz? İşte münafık böyle tehlikeli kardeşlerim. Ama daha bitmedi. Münafıkları bize Allah da anlatacak inşallah. Ve 9. ayeti i kerimede Allah subhanahu ve teala kafirlerin özelliklerinden bahsettiği gibi münafıkların da özelliklerinden bahsedecek. Münafıkları daha iyi tanıyabilmek adına bizlere inşallah ayet-i kerimeleri serdedecek. Ben bir münasebetle inşallah burada bugünkü dersimizi noktalamak istiyorum. Her zaman yaptığımız her zaman söylediğimiz duayı yapıyorum. Allah subhanahu ve teala öncelikle bana söylediklerimle, kerim kardeşlerim. Sonra da sizlere dinlediklerinizle halisane amil olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Allah subhanahu ve Taala rıza ilahisinden bizlere ayırmasın. Yine hep birlikte Soma'da vefat eden kardeşlerimize rahmet dileyelim. Allah subhanahu ve teala kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Salimen, ganimen oradan çıkan kardeşlerimize, şifa bekleyen kardeşlerimize şifalar ihsan eylesin. Vefat eden kardeşlerimizin yakınlarına da sabr cemil ihsan eylesin. Ve rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi